Varşova iklim zirvesinden. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın can. Evet, Varşova'da nasıl durumlar? Bir kere hafta sonunda önce bir eylem durumu var mıydı? Onu nasıl geçti daha dursu onları öğrenelim sonra da genel bir değerlendirme alalım lütfen. Evet, Cumartesi günü bir eylem vardı e, Varşova'da. E, yani yine iklim eylemlerinin genelinde olduğu gibi çok renkli bir eylemdi. E, çok da Polonya'da ciddi bir polis koruması altında geçen bir eylemdi. Türkiye'yi çok aratmıyordu polis koruması etrafı çevirme durumuyla şeyle beraber. Dolayısıyla ama e, yani 5 bin civarında insan vardı eylemde. Meydanda buluşulup Varşova'nın ana meydanlarından bir tanesinde buluşulup Oradan müzakerelerin yapıldığı yere kadar yüründü Birçok insanın elinde e, göz şeklinde e, pankartlar vardı Dolayısıyla müzakere salonuna oraya geldiğimizde sizi izliyoruz mesajı verildi Arkasından e, bizim e, bu parklardaki yapılan forumların Şu an devam eden İstanbul'da gibi benzer bir şekilde burada yapılıyormuş zaten ve çok uzun yıllardır yapılıyormuş. Dolayısıyla parkların içinde amfikiyatralar vardı. Dolayısıyla e, e, yürüyüşten sonra herkes o amfikiyatraya geçip orada e, artık tek tek çeşitli işte Filipinler'den gelenler Filipinler'deki iklim ile ilgili durumu anlattılar. Farklı sivil toplum kuruluşlarından gelenler kendi mesajlarını verdiler. Dolayısıyla e, güzel bir eylemde ama çok soğuk tahmin edersiniz ki soğuğa rağmen 5000 kişi iyi bir rakam. Yani Kopenhag ya hatırlarsınız belki ondan 1 derece falan daha iyi diyebiliriz buranın durumu. Evet ben de sizinle orada olmama rağmen hafta sonunda meteoroloji raporuna baktım 6 derece gözüküyordu Varşova. Evet yani bir hayli soğukta özellikle de yürüyüşün bir kısmı nehrin üzerindeydi. Nehrin üzerinde olan kısımda tabii ki iyice soğuyor hava. Dolayısıyla şeydi ama güzel bir eylemdi. Bugün de kömürle ilgili var biliyorsunuz bugün kömür zirvesi başlıyor. Ee, kömür ve iklim zirvesi başlıyor. Dolayısıyla o, onun başlangıcı esnasında e, toplantının yapılacağı yerin önünde bir kömür eylemi yapılacak. Bugün daha ziyade herhalde bütün tartışmalar kömürle ilgili olacak. Ee, öyle gibi görünüyor. İçerideki e, Birleşik müzakerelerin müzakerenin içindeki yan etkinliklerin büyük bir kısmı kömürle ilgili. Basın toplantılarının bir kısmı kömürle ilgili. Dolayısıyla baktığımızda bugün en odak noktası bu olacak gibi. Bu, baş, bu hafta başka neler olacak? Bu hafta bugünden itibaren aslında bakanlar ve üst düzey yetkililer gelmeye başladılar. İyi haber Türkiye'den de bizim müsteşar yardımcımız katılıyor. Daha önce bu haftaya kadar yani dün'e kadar kimse katılmayacak gibi görünüyordu Türkiye'den bu üst düzeye. Neden üst düzey toplantıya katılmak önemli? Çünkü yeni anlaşmanın nasıl bir şey olacağı ile ilgili bürokratlar ve teknik ekipler şimdiye kadar çalıştılar. Ama sonsuzu söylemek bu konuyu bir ileriye taşımak daha üst düzey yetkililerin yapabileceği bir çalışma. Dolayısıyla hem yeni anlaşmanın biçimini verirken orada Türkiye'nin olması önemli olduğu için hem de e, baktığımızda finans gibi çok önemli işte kayıp ve zararların karşılanması mekanizması gibi çok önemli toplantılar yapılacak. Dolayısıyla bunlar açısından da bu bu hafta aslında daha kritik olan hafta. Hafta sonu cumartesi gecesi e, çeşitli konularda karara bağlandı ama E, biliyorsunuz sizde mizakerelerde çok kritik konular, diğer teknik konular karara bağlanıyor. Çok kritik konular bu ana salonda görüşülmek üzere e, başkanlığa bırakılıyor. Evet. Dolayısıyla birkaç tane ana konuda e, aynen öyle oldu. Brezilya'nın ve G77'nin bir önerisi vardı. Bunda e, tarihsel olarak yani yeni anlaşmaya gittiğimiz bu süreçte tarihsel olarak bütün ülkelerin emisyonları hesaplansın ve bunların pardon <gülüyor> ve bunların öngörüleri yapılsın. Buna göre her ülke kendi sorumluluğunu belirlemiş olsun diye ve böylece bir bilimsel altyapıya dayandıralım. Önümüzdeki yıllarda nasıl eşitlikçi bir sorumluluk alacağımızı kendi kendimize ülkelerin talebiyle değil çünkü ülkeler söylediklerini değiştirebiliyorlar. En son Japonya örneğinde gördüğümüz gibi. O yüzden bilimsel bir altyapıya Dayansın diye bunu şey yapmışlardı Dolayısıyla Bu örneğin çok tartışmalıydı Özellikle gelişmiş ülkeler bunu Kesinlikle kabul etmiyorlardı Avustralya başta olmak üzere Bunu tıkayan ülkelerdi Bu örneğin bir sonuca ulaştırılamadığı tartışmanın devam etmesi için başkanlığa aktarıldı. Evet Avustralya zaten temsil bile edilmiyordu dürüst. Fakat hafta sonunda ben bir ufak parantez açayım. Hafta sonunda on binlerce kişi Avustralya'nın en önemli bütün kent merkezlerinde ve bölgelerinde iklim değişikliği konusunda eyleme geçilmesi için gösteri yaptılar. Baya ilginç bir şeydi. Ne, ne kadar yansıdı oradan bilmiyorum. Ama yani Tony Abbott'un yeni hükümetinin Avustralya'yı tamamen sorumsuz bir e, narko devlet gibi çarko devlet diyorlar. Yani kömür devletine dönüştürmesinin epey şeyi de var diyorlar. yani Evet. Yani eylemlerde devam ediyordu. Bir de tabii 263 dünyanın 263 şehrinde bu Greenpeace'in artık şeylerini Kuzey Kutudaki şeyleri mahkumlarını serbest bırakılması için gösteriler yapılmıştı. Yani 263 şehir müthiş bir şey tabii. Evet. Evet, burada da zaten çok sık yani yürüyüşte de artık 30'un fotoğrafları e, en öndeydi. E, salonlarda da çok sık gündeme geliyor artık 30'da ilgili konular. Keza aynı şekilde geç, yani hafta sonu boyunca sivil toplum kuruluşlarının ikili görüşmeleri vardı. Çeşitli delegasyonlarla ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'yla. Birleşmiş Milletler Sekreteriyası da bu durum iletildi. Onlar da hani uluslararası bir kurum olarak... E, konunun farkında olduklarını söylediler. Ama e, diyebiliriz ki artık 30 konusu da burada çok sık gündeme gelen konulardan bir tanesi. Evet. E, bir de çok ilginç bir haber var. Bilmiyorum orada nasıl e, yansıyacak mı? Guardian'da gördüğümüz bir haberdi. Avustralya'nın e, kömür birliği ki en önemli dünyanın en büyük şeylerinden biri. E, yani kömürle mücadele eden bu kömür kullanımıyla mücadele eden Biri onu, dünyanın en büyük kömür BHB Bliton adlı dev şirketin eski yönetim kurulu üyesinde birisi şimdi şeye geçmiş Avustralya Kömür Birliği'nin derneğinin yöneticisi haline gelmiş ve fosil yakıt endüstrisini iklim değişikliğini bitirmekle suçluyor. Bu da ilginç bir şey yani bir üst düzey yöneticinin ve bu hafta Londra'da ...ciddi bir toplantısı varmış... kömür bir, bir biletini... ...ona katılacak... Ee, hı hı. ...o da ilginç... ...takip etmesi ilginç olacak yani... ...evet... evet ...doğru... Ee, ...yani bu hafta zaten özellikle... ...kömür konusunda çok net bir şekilde... ...buraya... ...damgasını işte vuracağını düşünüyoruz... ...eğer bu biliyorsunuz yapılan... ...kömür ve iklim zirvesi... ...şimdi... Birleşikletler kapsamında yapılmıyor ama bir yan etkinlik olarak yapılıyor. Dolayısıyla buradaki şu an müzakerelerin başkanı olarak görünen kişi bu müzakereler hangi ülkede yapılıyorsa o ülkede konuyla ilgili bir bakan sürece başkanlık ediyor. Burada da Enerji Bakanı sürece başkanlık ediyor. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde öyle bir tartışma oldu. Bu yan etkinlik olarak olduğu için yine aynı dönemde Ee, örneğin işte ulaşımla ilgili bir yan etkinlik olacak, şehirlerin iklim değişikliği mücadele için yaptıklarıyla ilgili yan etkinlikler olacak. Başka bir her gün bir farklı yan etkinlik günü aslında. Kümrünler işte en çok tepki çekeni haliyle o diğer yan etkinlikler en son müzakerelerin işte geniş salonda hep beraber yapıldığı bu Birleşik Netler Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan tüm taraflara açık şekilde yapıldığı anda o yan etkinlikler raporlanacak. Ama kömür de bunlarla beraber müzakere salonuna raporlanacak mı yoksa oradaki yan etkinlik başka bir şeyden paralel etkinlikten mi bahsediliyor? O hala bir muamma burası için. Eğer o raporlanırsa büyük ihtimalle gerçekten ee, müzakere salonu biraz sertleşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde tekrar takip etmeye devam edeceğiz. Bir de geçen hafta da söylemiştik bu hafta önemli olan şey bir de... Ee, Birden fazla tarafın katıldığı paydaş toplantılarının yapılacak olması. Daha önce bunlar hiç yapılmamıştı Beleşimiyetlerde. Örneğin şirketler, evet. e, sivil toplum kuruluşları, şehirler yani yerel yönetimler ve üst düzey delegasyonlar yani bakanlar. Bunların arasında bir oturum düzenlenecek ve açık olarak 2015'e giderken ne bekliyorlar? Hepsinin e, beklentiler neler onlar tartışılacak. Dolayısıyla o da e, ilginç bir oturum olacak gibi görünüyor. Daha önce hiç olmadığı için böyle bir paydaş toplantısı aslında çok faydalı. Zira farklı paydaşları aynı masanın etrafına oturtmak daha önceki daha önce yapılmamış bir şeydi. Sonuçları da umarım iyi olur. Evet. E, peki açlık krevi durumları nasıl devam ediyor mu? Bir de son olarak onu soralım. Açlık grevi devam ediyor hala. Ee, en son benim bildiğim rakama göre 130 kişiye ulaşmıştı. Emin değilim ben de e, sekreterye ile görüşmeden yani sekreterye'ye 130 kişiyi bildirdik denildiğinde duydum. Dolayısıyla e, 130 kişiye ulaştığını biliyoruz. Belki daha da artmıştır sayı benim duyduğum perşembe gününün sayısıydı. ...dolayısıyla... ...yani ilk başladığında 20 kişiyle başlamıştı... ...salı günü... ...perşembe günü ben en son duyduğumda... ...130 kişiye ulaşmıştı... ...dolayısıyla bu ciddi bir artış... ...baktığımız zaman... ...gittikçe de sayı herhalde artıyor... ...ve insanların orucu da... ...devam ediyor. Evet Filipinler Delegesi Sanyo... ...başlatmıştı... ...Sep Sanyo... Hı hı. ...evet... ...bunu da takip etmeye devam edeceğiz... Evet, Herhalde açlık kremini bahsettik devam ediyor diye ama açlık niye olduğunu bir kere daha anlatmak Lütfen, evet. lazım belki de. E, Filipinler Delegasyonu açlık krevine girmişti pazartesi günü. Buradan anlamlı bir sonuç çıkana kadar diye. Anlamlı sonuç neydi? Kayıt ve zararların karşılanabileceği bir mekanizmanın oluşturulmasıydı. Kayıt ve zararların karşılanması şu açıdan önemli. Bu müzakerelerde bir adaptasyon yani iklim değişikli uyum fonu var o fona bir miktar para veriliyor ve ilkelerin iklim değişikliğine uyum sağlanması bekleniyor. Ama özellikle de işte geçen yıl yine benzer bir şekilde artık öyle zararlar meydana geliyor ki iklim değişikliği yüzünden bunların uyumla giderilmesi mümkün değil. Keza Filipinler'de gördüğümüz Tayfun'da bunun en basit örneğiydi. Dolayısıyla yeni bir mekanizma oluşturulması gerekiyor. Bu yeni mekanizmanın da Ee, yine başta Avustralya olmak üzere gelişmiş ülkeler tarafından tıkandığını görüyoruz. Sebebi de e, hani nasıl bir felakete ne kadar para vermesi gerektiğini bilmediği için devletler aslında para vermekten çekiniyorlar. Evet. Bu açıdan ama diğer taraftan da yani Filipinlere zaten yardım iletiliyor. Bu zaten iletilen yardımın başka bir mekanizma ile koordine edilmesi mümkün mü diye de tartışmalar devam ediyor. Bir tanesi buydu bu mekanizmanın oluşturulması ikincisi iklim değişikliği finansmanı için çok ciddi sözler verildi yıllardır ama hala buradaki biletler sözleşmesi kapsamında oluşturulan fonların içi boş dolayısıyla oradan fonların sağlanması üçüncüsü de iyi bir yol haritasının yani 2015'e yeni anlaşmaya giden süreçte iyi ve yeni bir yol haritasının çıkartılmasıyla dolayısıyla bunun için açlık görevi devam ediyor. Herhalde bunlar çıkana kadar da devam edecek gibi görünüyor. Yok evet, son bir soru sorayım. E, Cuma günü e, zamanımız olmadı yani zamanlama açısından zaten imkansızdı. E, son e, geçen haftanın son e, günün fosili ödülünü kim a, kim aldı? Japonya Cuma günü değil mi? Evet Cuma günü. Cuma günü Cuma günü Japonya'ydı. Cuma günü büyük Japonya gülüydü hatta e, ilk defa normalde hep günün bitiminde yapılıyor günün fosil ama günün bitiminde yapılmadı ilk defa sabahtan yapıldı Japonya yeni hedefini açıkladığı anda yapıldı <gülüyor> evet düşürdü ee, çünkü Japonya ee, şeyden Fukushima'dan dolayı yapamıyorum düşürüyorum dedi emisyon kısaltma e, evet. daraltma yani, hedeflerini Japonya 1990'a göre sera gazı salımlarını %25 azaltacağını söylemişti tahir, cuma günü yaptığı açıklamayla etmişti. evet onu tayid etmişti cuma günü yaptığı açıklamayla bizim tayidimizle sözümüzde duramıyoruz dedi kısacası fukusumadan sonra fusi yakıta dönmek zorundayız o yüzden e, hedefimizi değiştiriyoruz dediler 2005'e göre yüzde üç azaltım hedefi e, koyduklarını açıkladılar. Orada ilginç olan e, bu hedefi koyduklarını açıkladılar. Arkasından da e, yani resmi olarak şu an söylemediler ama e, yap, yani basın toplantısında onlara sorulan sorularda Evet ama e, 16 milyar dolarlık bir e, yardımda bulunmayı düşünüyoruz dediler. Pardon, ya da on, 16 milyon dolarlık galiba evet. iklim fonlarını. Ama e, baktığımızda Hedefi küçülttüklerini açıklayan bürokratın davranışı çok ilginçti. Basın toplantısını da benim e, takip etmeye çalıştığım kadarıyla. Evet dedi yani biz hedefi düşürüyoruz, fosil yakıta geçeceğiz. Ama e, yani bu hedefin artması gerektiğini politikacılara biz değil halk söyleyecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yine bir değişiklik olabilir dedi. Bu çok ilginçti aslında bir bürokratın ağzından bunu duymak. Dolayısıyla yani e, halk istediğinde seçimlerde daha büyük hedefi olan birisine oy verirse bütün süreç değişebilir dedi. Aslında doğru söylediği şey birçok ülke için. Dü Ve, e, dünyanın da en büyük, beşinci, dünyanın beşinci büyük karbon kirleticisi. Daha da yüksek yerin bu yer değildir mantığıyla gidiyorlar herhalde. evet. Evet, tamam devam. Ediyor. Belki Brezilya'nın durumu da tekrar konuşulur herhalde. Bu son Science dergisinde çıkan orman haberiyle beraber zaten küresel olarak ormansızlaşmanın inanılmaz bir rakama ulaştığı. Da haber verildi ve Brezilya'da sadece %28'lik bir kaybı son bir sene içinde uğramış bu görülmemiş bir boyutta evet. yapamıyoruz diyorlar yani dünyanın dünyayı yok etmenin yolu ağaç kesmekten geçiyor bu da düpedüz böyle yani bir, 12 yıl içinde dünyadaki ağaçların %10'unun yok olduğu gibi bir rakam geldi önümüze Allah hepimize kolaylık versin Belki çok teşekkürler gökçe. Görüşürüz. görüşürüz. Varşova iklim zirvesinden. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.